أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا سَعِيرًا Allah kimi doğru yola iletse işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için, Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yer de cehennemdir. Ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız. ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ve وَقَالُوا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 Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cümledir.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 Andolsun ki biz Musa'ya apaçık dokuz mucize vermiştik. Şimdi sen İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum." demişti. <gülüyor> enzele haulâ'i illâ rabbus semâvâti vel erdi le sâirâ ve la adunnuke ya firavnû mefgûrâ Musa da ona pekâlâ biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey firavn!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 وَقُلْنَا Onun arkasından İsrail oğullarına, Bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman, hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.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 kul ey muhammed beki siz ona ister inanın ister inanmayın şu bir gerçektir ki o, daha önce kendilerine ilim verilen kimseleri okunduğu zaman onlar yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve subhan rabbina rabbina ve Onlar Rabbimizi tenzih ederiz.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 ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezî enzel ve Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.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 bel allek baf'u nafsak ala atherihim illam yu'minu bihadha alhadith ey muhammed demek onlar bu kur'ana inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin inna ja'alna ma ala al-ardh zinatan laha linablu wahum ayyuhum ahsanu biz, insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye, yeryüzünde bulunan şeyleri, dünyanın kendisi için bir ziynet kıldık. <gülüyor> Biz, bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız hasibe en ashabel kehf ver kanu min ayatina ey muhammed yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın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 فَضَرَبَنَا عَلَىٰ اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk. لِنَعْلَمَ اَيُّ الْخِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا Sonra iki gruptan hangisinin Orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık. Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Bize onların hidayetlerini arttırmıştık. وَرَبَقَنَا <gülüyor> عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّ دْعُوَ مِنْ دُونِهِ İlâhâ, لَنَّ دَعُوَ مِنْ دُونِهِ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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلوان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ وَذَاتَ الشِّمَالِ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ فِرَارًا مِنْهُمْ رُعْبًا Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağ ve sola çeviriyorduk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 Çünkü onlar size ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بلوا عليهم قن ربهم أعلم بهم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 رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والرب ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye ashab-ı keyf hakkında bir şey sorma. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدَا إِلَّا اَنْ يَشَاءَ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 Asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Valla تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعمن أو فلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ey Muhammed, Rabbinin rızasını isteyerek, sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin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 inna a'tadnani ddalimin narun ihata bihim suradiqha wa in yastagithu yughathu bima deki bu hak kitab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 <gülüyor> İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz, iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. هُنَالِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ yuhallawna fiha min onlar için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 aralarında ekinler bitirmiştik. İl telcenneteyn etet ukulha ve lem minhu şey'a. Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından birde ırmak akıtmıştık.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 Sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun? لَكِنَّ هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. وَلَوْلَا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 Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın. Ve öpüyüp thamrihi, ve acbha yuqalib kaffihi, ala ma anfa fihi, ve hiyaqawiyetun ala urushhi, ve hiyaqawiyetun ala urushhi, ve yuqul yaletani, lim uşrük bir <gülüyor> rabbi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 Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O, kendi kendini de kurtaramazdı. İşte böyle durumlarda, hakimiyet, hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuçta da daha hayırlıdır. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمن انزلناه من السماء كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح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 El Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.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 bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir. وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجَرِعِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا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 Hiçbir kimseye haksızlık yapmaz. Ve قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففشق عن أمر ربه أفاتتخذونه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 مُوَاقِعُوهَا <gülüyor> وَلَمْ Günahkarlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ذِنَّاسِ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 İnne cealna ala kulubihim akine an yafqahu huve fi adanihim wa ve in ila al-huda abda Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren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 فَلَمَّا بَلَغَانَ جُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denize yolunu tuttu.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 وكيف تصبر على sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin iyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi o ale sececdn in sha Allah sabiran ve laa islik amra Musa İnşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi. Mualefe initt ba'kni, falas şeyin hatta Eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.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 bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. O <gülüyor> ale elem aqul inneke lan tastati'a sabra. Kızır. Ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. O ale la tu'khidhni bima naseet ve la turhiqni min emri usra. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi. فَانْطَلَقَى حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَك۪يَّةً Kâle e-gatelte nefsen zekiyeten bi nefsin şey'en Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Kızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir mı öldürdün. Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.